على آله وصحبه ومن تبعهم بولاء وإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا إن خير الكلام كلام الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها La yezu anha illa halik ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan illa Aziz ve muhtaram Müslümanlar Bugün size bir iki noktaya değineceğim. Bu ikisi de bir hadiselerdir, olan hadiselerdir. Birincisi hadise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman insanlara en doğru yolu, en güzel yolu, evlenmeden önce, evlendikten sonra nasıl insan eş seçiyor, nasıl hayat sürdürüyor, hepsini bize açıklamıştır. Hatta bir gün bir Yahudi Selman el Faris radıyallahu e anhu'a şöyle sordu. Peygamberimiz her şeyi mi size gösterdi? Selman'ın Farisi radıyallahu anhu da şöyle durdu. Evet her şeyi bize gösterdi. Hatta abdest ve taaret nasıl taaret alırsınız onu bile gösterdi. Sol ayağınla gireceksiniz o bildiğiniz duayı okuyacaksınız, Sağ ayağına çıkacaksınız ve gufran ya da Elhamdülillah lezi ezabe eza ve aafani diyeceksiniz. Bundan dolayıdır ki, bugünkü kardeşimiz, Allahu Teala onun evladı salih eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dinimizin teşri ettiği yolunda gidenlerde eylesin. Sünnet-i Seniyye'ye, Kur'an-ı Kerime'ye bağlı olan ve Peygamber Efendimiz ve Rahiyeti altında, haşr günde, mahşerde O insanlarda elemeyi nasip eylesin hepsine Ona da bize de Hakika demek peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunu iki torununda uygulamış ve bize göstermiştir Ne demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Her iki toruna da erkek olana iki tane küçük baş hayvan keseceksiniz olana da bir tane. Doğumun ilk gününde de çocuğun saçını kesip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ağırlığında altın sadaka vermiştir. Yani çocuğun ilk doğduğu gün ne yapacaksınız? İlk babanın görevi kulağında ilk şey duyması ezandır. Niçin? Kelime-i şehadet. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiştir. İkincisi de saçını kesin ne onun ağırlığında zaten neydi onun çocuğun saçı ne olacak ki? biliyorsunuz. Eğer elinde geldiyse imkanı varsa onun ağırlığında altın sadaka. Hoca değil ha şeker de değil. Fakir fukaraya müstehakka vereceksin. Üçüncüsü de bazı rivayetlere göre üçüncü gününde, yedinci gününde, hatta Hazreti İbrahim'de rivayet ediliyor diyor. Yedinci gününde hakika kesmiştir. Dolayısıyla yedinci günde, onuncu günde. Bazen benden dün hatta bir arkadaşımız sordu. Hoca, ben artık baligim, akılım olur mu? Hayır daha iş bitti. İş bitti. Sen kocaman 30 yaşında, 20 yaşındaki çocuğa da yeni mi keseceksin? sanki buna bir sedeke vereceksin ki Allah onu sade eylesin. İlk, i̇lk doğumunda 10. gününe kadar işte sünnet 7. günündedir. Erkek olana iki tane küçük baş hayvan kız olana da bir tane kesin. Allah kabul eylesin. Bizim kardeşimizin ki bugünkü yaptığı gibi yapacaksınız. İkinci bir sorun gerçekten bizim toplumumuzda yaşamış ve devam ediyor. Bu da iskat. Biraz önce de yine arkadaşlar sordular. Hocam iska, iskat var mı yok mu? İskat nedir? Nerede gelmiş ve nereye kadar devam edecek? İskat kelime olarak ben size bunu söyleyeyim. Tam dinimizin tam tersi. Bakın ne diyor? eskete yuskitu iskaten Arapça düşürdü. Bizim bu yapan insanlar da ne diye yapıyor? Yani günahlarını düşürüyoruz. Kim var mısın sen? Kim? Söylesene. Sen mi günah affedeceksin? Eğer ki öyle bir gücün varsa o zaman sana ibadet edelim. Hiç kimseye bir ihtiyacımız yok ki bizim günahlarımızı affediyoruz. Olacak iş değiliz. İslam'ın tam temel temel kurallarına Kur'an'a, hadise ve bütün şeylerine haykırı olan dinimizin karşı olan en temel kaynaklarından biridir. Adam camide 300 milyon vermiş kabul etmiyorum. Hocalar diyorlar. Ne istiyorsun? Ya bir milyar olmasa biz günahları affederiz mi? Ya iki milyar olmasa biz günahları affederiz mi? E o zaman Hıristiyanlar gibi işlersin, işlersin, ondan sonra hocaya gelsin, bir milyar versin, hoca affetsin. Vay be! Yani bunu, bunu bilim, gerçeği, kaynağı Hıristiyandır. Sikek-ı diyorlar. Papazlara gidip, papaslar onları affediyor. Bunlar ta oradan alınmıştır. İslam'da hiç bir ı zerre kadar yok. Ve aynen cemaatte birisi diyor ki ya hocalar diyor bu ne Kur'an'da var ne sünnette var. Siz ne diyorsunuz? Oradaki 4, 5, 6, 7 tane hoca toplamış. ya nasıl onlar diyenler zindiktir. Nasıl yok? Kur'an'da var sünnette var. Böyle bir şey olur mu? Yok olur mu? Arkadaşım nerede getirdin diyor. Adam diyor gelsin bana göstersin Kur'an'ı Kerim'i. Hadisi. Vardır diyor Kur'an'da. Ne var Kur'an'ı Kerim'de? Yemin tefareti. Bakın yemin kefaretleri Maide suresinde geçiyor. Yeminin uç bölümü var. İki bölümünde kefaret yok, bir kısmından kefaret vardır. Yemin gamus var. Yemin gamus gamus gamese sahibi o. yani sanki sahibini onu yapanı günaha boğarak sürerek giriyor. Buna gamus diyor. Bu, bunun kefareti yok. Bu nedir? Yalanla yemin etti? Yalanla yemin etti. Yalanla yeminin kefareti yok. Ne var o zaman? Ancak tevbe edilir. Seninle Allah arasında kalacak. Allah-u Teala senin tevbeni kabul etmişse, etmiş etmemişse o seninle Allah arasında kalacak bir şeydir. Tevbe ettin ondan dön inşallah Allah affedecek. Yoksa bu... Keffaret ufak bir şeydir, ufak günahlar affedilecek, ufak yemin. İkinci bir yemin de var Allah-u Teala onu da Bekr Suresinde ne diyor? La yu <gülüyor> aqidukum Allahu billahu fi imanikum. Allah-u Teala lahu olan lahu yani dil sözleşmesi. Adam öyle alışmış, vallahi billahi bela yani istemiyerek aklında çıkıyor. Yemin olarak değil. Bunu da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor la yu Allah sizi bununla muhasebe edemez. Çünkü siz istemeyerek yemin edersiniz. yemin yemin-i münakıt. Budur işte. Allahutaala Kur'an-ı Kerim'de diyor: "Fe <gülüyor> kefaratuhu idam ve ashreti misakin Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde diyor. Bu yemin nedir? Sen bir kardeşinle konuşmuyorsun ya da evine gitmiyorsun yemin ediyorsun. Diyorsun ben bunun evine daha gitmiyorum. Ona bir kızdır, insandır. Ama dinimizde bu haramdır. Üç günden sonra onunla konuşacaksın. Onun evine de gideceksin. O zaman keffaretini ödeyeceksin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslüm dedi. İzâ haleftu şeyin fer'eytu ghayrehu <gülüyor> khayrem min. Ediyetul ki o hayır <gülüyor> ve kefferet an Ben diyor bir şeyin üzerinde yemin ettim bunu yapmıyorum. Baktımsa onun yapması daha hayırlıdır. Onu yapacağım ve yeminimin kefaretini vereceğim. Ve yeminimin kefaretini vereceğim. Kefareti ödeme mi kalacak? Hayır, aynı gün diyeceksin. Bunu siz hesaplayın. Bir yemin on kişiye ya yemek allah diyor. Ya da onları elbise giydireceksin. Ya da köle azat edeceksin. O da şu anda yok. Bunlar imkanın hiç olmazsa o zaman ne? Üç gün oruç tutacaksın. Diğer yeminlerde kefaret yok. Bu bir. Bu da hemen yapman lazım. Yani normalde bir, siz biliyorsunuz bir lokantada yemek yedirmek en az 10. O zaman bir yemin ne kadardır? Yüz mi? Bak bir yemin yüz milyondur. Bunların dediği bu hocaların affettiği yeminler bir demiyorlar. Onlar ömrü günleri sayıyorlar. Her günde bir yemin bilmem ne kadar ben saymışım. Bir on sene on yaşındaki bir insan yani 25 beş yaşındaki bir insan ölürse trilyonlarca para kefaret vermesi lazım. O zaman niye vermiyorsun? E ben affedeceğim. Bir milyar bana verir de cebimi Olur mu bir şey? Öyle saçma şey olur mu? İkincisi, dinimizde ne kefareti var? Ne kefareti var? Oruç. Oruçun kefareti vardır Kur'an-ı Kerim'de. O nasıldır? Bir insan hastadır. Edemiyor oruç tüysa. Yataktadır. Ya da o, yatak, o, ölü, o yatakta öldü diyelim. Ya da kalktı. Kalktıysa orucunu tutacak. Gücü olduğu zaman. Gücü yetmediyse her bir güne kefaret verecek. Her bir güne kefaret hayatında. Ama adam 30 sene yaşamış. Her sene orucunu tutmuş. Tek bir dönem orucu tutmuyor bu hoca efendiler iskatta getirip bütün günlerini sayırsan geç bir gün oruç tutmuyorsun Sen mi bunun orucunu kabul ediyorsun yoksa Allah? Kim ormusun? Kim ormusun? Adam orucunu tutmuş. Sen nasıl diyorsun ki senin orucun olmadı ben onun kefaretini iskatla düşürtüreceğim bu iki dinimizde tek bu iki şeyin kefareti vardır. Bu ikisi de bu şekilde. Peki, biz iskatta duyuyoruz. Adam diyor ki namazın, yahu Musulman namazın kefareti var mıdır? Ehdüllezi beynena ve beynehum terkutsala Peygamber Efendimiz. biziyle ile birbirinde ayrıtan nedir? Namazdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İlk cehenneme girenlerde ne söylüyor? Mâ selekekum fî sekâd. Müdesir suresinde. Sizi ne cehenneme koydu? İlk cevapları nedir? Lem neku minel musallîn. Biz namaz kılmıyorduk diyorlar. Ne diyorlar? Biz namaz kılmıyorduk. Peki beyefendi sen diyordun ben namazı da ediyorum. E o zaman daha Müslim Allah'a namaza da gerek yok. Ne var? E üçüncüsü yalan. Ya Müslüman yalanla yeminin kefareti yok. Yalanların kefareti var mı? Yalan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El-kizbu yahdi ila'l-fujur ve'l-fujuru ve ma hatta yuktaba 'inda'llahi Ne diyor? Peygamberin diyor ki yalan fujura götürür. Yalan fujura götürür. da cehenneme götürüyor. İnsanlar öyle yalan ya Söylüyor hatta Allah'ın yanında bu adam yalancıdır, yalancıdır diye yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin kadar bilmiyordu ki ümmetine desin ki yalan söylediniz kefareti verin. O dememişten nerede getirdin? Nerede? Olamaz. <gülüyor> yalan yalan en kötüsüdür hele hele din hakkında. Bu iskatı çıkaranın hakkında. Bunu diyen peygamber Kur'an'da var, hadiste var diyenlerin hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? علي Her kim ki benim üzerime yalan söylüyorsa o yerini önce cehennemde hazırlasın ondan sonra sen başkasının üzerine yalan söylüyorsun. Farklıdır bu din oluyor, din. Bu başka bir şey ki Sen günah işlersin ama milletten ne işlettirirsin? Böyle olur mu? Nerede getirsin? 5 milyon cebine attın, 50 milyon cebine attın. Bu 50 milyon ateştir ateş. Peygamber efendi Allah sana Kur'an'da diyor ma يَاكُلُونَ fi بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Ateşten başka bir şey değildir diyor. Yüce Allah Dakara Suresinde ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ ma مَا o kimselerdir ki Allahu Teala'nın hükümlerini indirdiği, emir ettiği Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i seniyede açıkladığı şeyleri inkar edip gizleyip lişteru bi thamanen qalilan ta ki azıcık bir para kazanmak için bu iskatta bu ihtiyarda bu adam ölmüş içi yanıyor. Ondan bir milyar para çektirmek için اِنَّ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُتُونِهِ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُتُونِهِ اِلَّا Ateşten başka bir şey değildir bu Şimdi Allah Kur'an'da diyor. Biz nerede gelmiş? Ellerinde bir küçücük kitap var. Biliyorum. Sirtli bir. Üç sene, 150 sene önce bir tane sirtli hoca yazmış. Böyle böyle çıkartıyorsun. Siz bununla bu parayı yiyebilirsiniz. Yarın Allah'a ne cevap verirsiniz? Onu gelin söyleyin. Kaynağınız varsa gelin bize gösterin. Biz bekliyoruz sizde. Ama biz size diyoruz. Dinimizde kefaret bu şekildedir. Sadece oruç kefareti var. Bir de yemin kefareti. Orucu tutmayan, gücü yetmeyen hemen orucunu ver. Peki adam oruç tutmamış. Bakın. Amden oruç yiyen... Ömrü boyu, ömrü boyu oruç tutsa o günün yerinde, o günün yerini yere getirmez. Ramazan ayının bir gününü mahsuzle orucunu yesen, bütün ömrün oruç tutsan o günün yerini tutmaz. Niye? Allah onu senin üzerinde farz etti. Başka günleri farz etmedi. O zaman ne yaparız? Allah ahsızla birimiz bu hatayı yaptı, tevve edecek, Bunun kefareti yoktur. Ha yüce Allah bize yol göstermiş. Hastaysanız ye. Hatay i̇mam radıyallahu bir gün hastalanıyor millet gidiyor gidiyor önünde yemek gidiyorlar. Onu ziyaretle. Bakıyorlar ki durumu da öyle o kadar o kadar da kötü değil yani. Bildiğiniz gibi yani çok hasta değil. Dediler ya imam senin durumun iyi sen niye? Ben dedi korkuyorum. Allah'ın helal ettiği getirdiği rühsetleri Yerine getirmesem yarın Allah'ın özürlüğünde ne cevap vereceğim? Allah diyor. kulum ben sana izin vermişim. Hastaysanız olucunuzu yiyin. Ama güzelleştiniz, iyileştiniz o zaman olucunuzu yiyin. Alın al Bunu Allah ruhsatır. Yolcuyun. Bugün bazıları diyor daha sonra uçakta gidiyoruz. Arkadaşım ister uçakla git, ister fuzeyle git, istersen nasıl gidersen git. Ama mesafeyi geçtiğin zaman dinimizde ruhsat Allah helal etmiş, ye, ye, ama ondan sonra tut, demek ki bu bitti, hayır oruç, Ramazan ayı bitti, şehran ayından tut, diğer senenin orucuna kadar, diğer sene, o bir sene Allah-u sana musade etmiş, ama sen orucu tutma, ondan sonra gel de iman öldüğün gün senin iskatında onu düşürür, o düşünceyi taşırsan, Allah bu yok, bu ne dinimizde var, ne Kur'an'da var, ne hadiste var, ne peygamber efendimiz söylemiş, nereye reis düşürüyor. Bunu yapsa yapsa bir papaz kilisede sikek el dağıtır. O yapar. Çünkü çünkü hiç kimse dinimizde kimse de günah düşüremez. La teziru vaziretum vizravus. Allah'u talep hiç kimse kimseden en ufak bir günah düşürüyor. Bu da örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası Ebu Talib o kadar seviyordu. O kadar Peygamber Efendimiz'i 13 sene gavurlarda korudu, muhafaza etti. Canı yolunda işkence çekti. Peygamber Efendimizi onun hidayetini de çok istiyordu. İstemiyor muydu? İstiyordu. Ama Yüce Allah ne dedi? Kısas suresinde. İnneke. لَنْ tehdimen مَنْ اَحْبَرْتُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ Sen ey Muhammed, istediğini hidayete eriştiremezsin. Sen istiyorsun Ebu bu ı imana getirmek için. Ama hayır, allah Teala Allah istediğini hidayete yapıyor. allah Teala istediğini hidayete getiriyor. Bunu da bazı arkadaşlar bende sordular. Bunu bak size bir nokta vereyim de Burada da fark Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bir de Şura suresinin Son ayetlerinde ne diyor Ey Muhammed sen Allah'ın Hidayetin doğru yoluna eriştiriyorsun Hidayet ikiye bölünür Hidayet nedir? İkiye bölünür Hidayeti tevfik vardır bu Allah'tan başka kimse yapamaz. Onu hidayete getirip imana getiriyor. Bu sadece ve sadece kime meksustur? Allah-u Teala. İşte bu ayette odur. Kıses suresinin anlamı da budur. İnne le tehdi inneke la tehdi men ehbebte. Sen istediğini hidayete getiremesin. Ancak Allah-u Teala istediğini hidayete getiremezsin. İkinci şura suresinin son ayeti de Allah-u Teala peygamberi diyor. Sen kulları İstikamet, hidayet Allah'ın doğru yoluna eriştirirsin. Burada da nedir? Buradaki hidayet irşad ve tevfik. Biz nasihat ediyoruz. Peygamber Efendimiz de sen diyor, tebliğ ediyor. Mübalıge'ye haber veriyor. İsteyen tutan hidayete geliyor. Bu da hidayet nedir? Irşaktır. Ve nesihat. Faz burada. Adam namaz kılmamış. Adam oruç tutmamış. Adam... Bir gün Allah'a secde götürmemiş, ölünce Kocalar başına topluyor Bir Kur'an okuyorlar, ben çok okudum, sen çok uzun Ben çok okudum, sen bana da çok fazla para vereceksin Ben bu kadar okudum ya, 300 milyon olur mu ya? Olmaz, ondan sonra da İfkatini ver, biz onun günahını da affedeceğiz bunlar, bunlar kandırmacadan başka bir şey değildir Bunlar dinimizde yeri yoktur Bunlar İslam'la hiçbir ilişkisi olmuyor. Maazallah başka yerlerde İslam'a girilmiş yerlerdir. Allah bizi bunlardan ve bunların şerrinden, delaletlerinden muhafaza eylesin. Bunu bilin, yani bu, bu işleri herkese de söyleyin. Kefarette biz inkar eden insanlar değiliz. Kefaret, Kuran-ı Kerim'de size dediğim gibi iki şey de vardır. Bu kefareti de iş kimse kabul. Lemmiyen insan yoktur çünkü Kur'an'ı Kerimdedir Ha sen kefaret yemin, o üç yeminden dedim birisinde yemin ölümün hakkı dedikleri ondan kefaret vardır. Onu da yaptın hemen kefareti vermen lazım. Ölüm'e bırakmayacaksın. Sen ölüm'e bırakmayacaksın. Ölünün arkasında peki hoca ne verilir? Ölünün arkasında vasiyeti varsa üstte birinde tatbik edilir vesiyeti varsa peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bini Ebu Vakkas radiyallahu ne buyurdu? Mekke'de, feth Mekke'de çok büyük bir hastalığa düştü. Ve zengindi. Peygamber efendimizin yanına geldi ya Resulullah dedi ben malımı hepsi Allah'ın yoluna vereceğim. Peygamber efendimiz dedi hayır, olmaz. Yarasın olmaz. 3'te 2'sini olmaz en sonunda dedi dedi benim de bir tek bir kızım vardır yani bu kadar mal ben sedeke Allah'ın yolu dedi üçte biri dedi o da çoktur لَاَمْ تَبَرَ وَرَسَتَكَ اَغْنِيَا خَيْرٌ مِنْ اَمْ تَبَرَهُمْ Sen diyor varislerini zengin bıraksan daha hayırlıdır gidip başkasından dilene kadar bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam bu büyük bir sahabiye sünlemiş. Dinimizde elünün arkasında borcu varsa onun malında borcu çıkarılır. Borcu olmayınca tabi mal, kalan malda ilk etapta ne çıkarılır? Vesiyet. Vasiyette de kaçta? Üçte biri. Ondan sonra da varislere kalır. Sen herini dünyada etmişsen, etmişsen, etmemişsen ...kocalara bugün kalmaz... ...hocaların hiçbir alakası... ...bu malla, bu mirasla... ...yoktur... ...İskat da günah düşürmek... ...anlamına geliyor... ...çok tehlikeli bir sözdür... ...nazallah... ...yani çok tehlikelidir... ...dinimizde hiç yeri olmayandır... ...ve bunu da size açıkladığım gibi... ...bu şekildedir... ...Kuran'da, hadiste... ...kim ne derse desin... ...hatta ben size bunu da söyleyeyim... ...bunun da garantisini veriyorum... Hiçbir fıkıh kitabında bile yoktur. Hiçbir fıkıh kitabında bile iskat diye bir şey yoktur. Bunlar ancak ve ancak bizim saf halkımızı, dinini bilmeyen, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını <gülüyor> bilmeyen cahillerden ne kutlasa bunlar olur. Allah bizleri onlarda yazmasın. Ve bizi de onların o haline de düşürmesin. O cahil kardeş. Allah bizlere besiret ve ilim nasip eylesin. Cümle Müslümanlara doğru yolu, Kur'an-ı Kerim ve Hadis yolu, bütün Müslümanlara bize ve size de ve bize de nasip eylesin. Allah bizi haşırda neşirde kıyamet gününde... Sırat Köprüsü'nü geçenler, Firdevs-ül Eala'ya girenlere nasib-i müyesser eylesin. Olacağız. Allah hepinize razı olsun. Varsa bir tamam. sorunuzu alın. Bu pazarın defasında bir kutu namazın kazası sormayı var mı? Hani bir kişi 17-17 yaşında suratlar ilayet verdi, İslam dairesinin içine gitmeyi namazın kutmaya başladı. Bir kesin insanları diyor ki, sen gibi teşhidin adamlar, 15 yaşında Üzerinde, dost gibi, beş namaz bulmak gerekiyor. Şimdi ben kendim size bunu söylüyorum ve her zaman da söylemişim. Kardeşim, bir namaz, bak, namaz nasıl kalını bırakılır, olmaz. Ama sen tevve ettin, inşallah o günden itibaren namazına devam et. Tamam mı? O günden itibaren namazına dikkat et. Hiçbir namazını kaçırma, sakın ha. Sakın ha, bak size ayet okudum ya. Allah-u Teala ilk cehenneme girenlerde yani Müslümanlardan ne soruluyor? Maseleke komiseler sizi ne cehenneme koydu? Ne diyorlar? Lem ne Biz namaz kılıyoruz. Biz ne? Namaz kılıyoruz. İlk evet. cehenneme girenler bunlardır cevapları. Yani ben benim dilim bile gezmiyor. Bir insan nasıl namazını bırakır? Benim dilim gezmiyor yani nasıl namazı bırakıyor? Bir de bunların çok şeyleri var. Nasıl? Cemaati bırakıyor. Düşünün yani namazı bırak cemaati nasıl bırakıyor? Adamlar vardır cemaat düşmanıdır, cami düşmanıdır. Ben anlamadım ya. Ben o gün ben bizim şey arkadaşlara söyledim yani cami demek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellat el nicar el fuh caminin komşusunun namazı cami dışında oldu. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Umum Mektub'u herkes tanıyorsunuz. Sahabe-i kiramdı, kefifti yani her iki gözü görmüyordu. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına geldi. Dedi ya Rasulallah. Benim gözüm görmüyor. Ben cemaate gelmeyeyim olur mu? Peygamber Efendimiz dedi <gülüyor> oluyor. Biraz geçti dedi. İtalya falan. Gel. Dedi tesnüm nida. Sen ezanı duyuyor musun? Dedi evet. Ne buyurdu Resulullah ona? İlan la Ben sana fetva görmüyorum. Bak. Bakın bunu Peygamber Efendimiz bir alim olan sahabiye söylüyor. Ne diyor? Ben sana fetva görmüyorum. Cemaatle namaz kılmaya fetva yok. Nasıl namaz kılmıyorsun? Yani bu çok tehlikeli bir şey. Namaz kılmamak ne demek yani? Cemaatle namaz kılmaman fetvası yok. Bırak da namazı bırakmayın. Onun için yani Allahu Teala Öyle bir insan olduysa şayet namazında ondan sonra dört dörtlük devam etsin. İnşallah Allah el-tevbetü yecbu ma kalbi öncesini ne yapıyor? Affediyor inşallah. İnşallah onlar da onlardan. Var mı başkası? Hocam, Allah'ın <gülüyor> ...sizlere uçak bile güzel haber verildi. Ondan sonra, tuvalete... ...solla gireli sağdan çıkacağını dair bir numai bulalım. Evet, ben sana hadisi söyledim. Selman-ı Farisi radiyallahu anh'ında rivayet edildi. Hatta bu Yahudi bunu sordu. Yani dalga geçirmek e, e, anlamından sordu. Yani sizin Peygamberiniz her şeyi mi size öğretti? Selman radiyallahu anh'a dedi, evet. Bize bunu öğretti ve dedi, eza bekardım ve kolum... Allahümme enna aûzü bike. Bismillah, Allahümme enna aûzü bike minel hursi vel haba'is. Girişte bu duayı okuyup sol ayağıyla gireceksin. Çıkışta da ya ghufranek ya elhamdülillahi allazi izhebe anni'l azabunu. Hadis-i araştırabilirsiniz. Salman el Farisi radıyallahu anh'da rivayet edildi. Tamamdır, devam. Evet, deyim, Evet. Ya. Belki de yani yani hadis onu okuyup hani şu bu şekilde ne şey araştırdık böyle. Başka hocalara sorduk da bu konuda yani tuvalete gidileceğine dair soldan gülümsel açıklılığı oldadır, yok. Sadece e, camiye girilirken bunlarla karıştırıyorlar çoğu Camide de hadis vardır. Camide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Allah'ım ne kısır lizzembi veftahli ebu ağabey fadlik. Ondan sonra veftahli ebu ağabey çıkışta Evet veftahli ebu ağabey. Rahmetlik girişte, Evet. Valla onu ben o hadisi de şu anda da hani onu kitapta araştır belki o vardır. Yani o Selman Farsi hadisine bir denk getirin, onu bir araştırın. Belki de ben de hatırlamıyorum yani çoktan oldu. Olabilir yani. Var mı başlamış? Var <gülüyor> Yemin yemin yani yemin nasıldır? Ben sana hadis söyledim ya Peygamber Efendimiz ne diyor? Yemin. Bakın Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor: "Eğer yemin ettiysen Müslim'dedir. Ne diyor? Müslim'de gördüm. "Eğer yemin ettiysen ben bir şeyin üzerinde yemin ettim. Fe'aytu lile ki onun aksi ondan daha hayırlıdır. Ateytu lli huwa onun Aksini yapıyorum. Ve keffertu annemini yemininin kefaretini çarptıyorum. Ve keffertu demek madi anlamınadır. Yani hemen vereceğim. Hani hemen diyersen imkanı varsa zaten ayet-i kerimede de öyledir. Diyor imkanı şu anda yeminin yerine getirdi. Şu anda ödediysen ya on tane fakiri yedirip içtirirsiniz ya da e, giydirirsin. Eğer imkanın yoksa da üç gün oruç tutacaksın. Hem zaman, evet. evet. Hem kısa zaman da tabii ki. Yoksa ben bundan sonra belki zengin olurum. Şu anda yok. Şu anda yoksa sen o zaman ışkın e, e, oruç düşeceksin. Evet. Evet. evet. evet. Vallahi namaz şimdi cemaatle camide hayırlıdır. ders de tabi ki güzeldir, yani ders e, her yerde ama namaz, cemaat biz biraz önce size hadis söyledim. Ne dedim? Kıyamber Efendi'den sana bir fetva bulamıyorum. <gülüyor> yani ondan, evet. yani şimdi imkan olursa namaz, cemaatle kılması zaten her şeyde nakla Evet. Ezan oldu mu? He? Okumazlar. Okumazlar. cemaat olmaz. da ama cami başka der yani. Cami başka. Cabbinin <gülüyor> Bunlar tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baba, onu ben hadis selman faresin hadisi arasındasın. Ne kadar birim? Senin ne zaman falan falan falan falan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 sir <laughs> yes sir yes. Bu konuda bir daha açıklayacağım. Çünkü bu sistemde de tabii ki bu böyle bir şey. Yani bu sistemde de bir şey var. Portföyümüz var. Yani bunlar çok. Eğer bir şey soracak arkadaş olursa ama şey verdiğimde ilerledersen esas olduğu. Hem artmak hem azalmak gibi bir şey yoksa böyle kalır. Normal sahamızın değeri bazında bu onun bir şey sahibi ollaşıyor. Yani strength if if if if if if if if if if if you are de cara que precisa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 очку